Orada gafletle vakit geçiren kimseler, dükkan açıp oyalanan ve akşalar karnı olarak eve dönen çocukların oyununu oynamış olur. Ticaret yapmayı bilmiyorsan o dükkanı açmak. Türkiyen ticareti de evet tabi kazanmak aslında. Bu, bu alçak nefis seni fani bir kazancaya sevk etmek ister şu dünya hayata nefis, bunu nef hep nefsimizin demirini e, yapıyoruz. Şimdi Allah diye nef nefesini hep nefsimizin yediğini yapıyoruz. Ne vakit ya kadar o fani kazanç ile oyalanacaksın. Şimdiye kadar oyalandığın yetişir. Biraz da öbür tarafın sermayesi düşün. Tombeyi, eğer o alçak nefis, senden şerif mü, mübarek yani manevi bir kazanç yani salih ameliyen istersen sakın aldatma ki o talibin arkasında o düşman nefsin bir hilesi var yani burada ne et rüya anlatırlar ben rüyamda ben şimdi üşürüyordum bana işte şeref verdi bana arkasındaki yılanı görmez. Vaat ederler insana içkiyi, şarabı, zehri daha altın kupa içinde verirler. Deneke vermezler. Seni zehirlemek için. İçkiyi, sana zehri, altın kupa içtirek iç derler. Ve seni keşifler. Evet, denek ama bir de bizi var. Bu yola Tatlı gösteri kendini tatlı gösteri, seni bu yol koy, bak o da sana yapacağını yapar. Yani şunu söylüyorum, hep vardı ki, bu kadar tarif ol, olacağım zaman arkamda kim var? araştırmak kim var benim kendime ona vereceğim kendim, beni doğru yola götürecek kim ona Çok iyi birisini alsan benersin aldın mı aldın mı iyice araştır tanem burada hadi bunu bize anlatıyor eğer o alçak nefis senden şeref şerif şerif bir hasan soyundan gelen mübarek şeref mübarek yani manevi bir kazanç yani salih ameller isterse, ne Nefis istiyor, nefis istiyor, nasıl ayırt edeceğim değil mi? Ya ko koşa koşa geliyorum, yapıyorum, ya bunun nefis mi istiyor yoksa Allah mı istiyor? Sakın ağlama ki o talebin arkasında o düşmanın nefsin bir hilesi vardır, olabilir. Bizi buraya sürükler, seni iyi bir yola götürelim başta iyi, İyi de olur, arkamdan da kuyunu kazarlar. Buna da dikkat etmek lazım bir de arkaya bakmak lazım. Kuyak ben, kusura bak bir iki yiyeceğiz, bir sürü. Tek kendi jeneze namazımı kıldım. Rüyamda ve arkamda kimler olduğunu gördüm. Jeneze namazımı kıldım ve arkamda kimler olduğunu gördüm. Kendi kendime de hakkımı helal ettim aklınızı geldi edilmişsiniz derken helal olsun diye, kendi kendime affedersin. Hiç. Ne dersin şimdi? <gülüyor> Ama aklımdakiler var biliyorum, yani geldiğim ı Hakk'ın arkasındaki eline onları gördüm. Ondan sonra seni bırakıp da bir daha sana gelmeyenler var. Evet. Aklından ifaati okumuyor, okumuyorlar var. Var. Bir sürü. <gülüyor>